''Nur-i ile yüzleri münevver, nur-i İslam ile kalpleri muattar olan, Hakk'ın cennetine talip, rızasına rağip, cemaline aşık olan müminler. Ayların ve yılların ve günlerin, gecelerin tebetülatında ve değişmesinde büyük ayetler vardır. Tabii görenler için ve anlayanlar için. Recep Şaban derken, maha olan Ramazan-ı Şerif ile müşerref oluyoruz. Salı günü akşamı yani çarşamba gecesi terabih kılacağız. Çarşama günde oruçta olacağız. Böyle olmasına böyle Ramazan'ın yakın olmasına rağmen içimizde o güne yetişmeyecek insanlar vardır. Kılmış olduğun namazı, son namazı bir. İster cuma, ister bayram, ister beş vakit namaz. Ömrünün son namazı bir. Çünkü o geleceği, âşık ile maşık-ı vuslata eriştirici, ne vakit geleceği malum değildir. Yani ecel, ölüm, melek-ül mevd. Onun için arif olanlar, akil olanlar, Dünyanın fani ahidın baki olduğuna iyice bilenler, yakinen bilenler, ömürlerini, nefeslerini boşa geçirmezler. Her nefsinde Allah'ı zikreler, her nefeste, her anda Allah'tan korkar, Allah'a sever, Allah'ın muhabbetinde bulunur. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çizdiği yol ki, sırat-ı Bu sırat üzerinde cennete ve rüdvana ve cephe, cemale nail olmaya çalışır. İşte Recep Şaban, Ramazan derken, bizim de öyle çocukluk, gençlik derken, ansız kapıya ölüm girip dayanabilir. Yani cansız at kapıya gelir. Bunu görebilmelisin. Küll'at'in karib. Her gelen yakındır, pek yakındır. Hatta yarından da yakındır. Onun için arif olanlar ömürlerini hebaya vermezler. Daima nereden geldiğini, nereye gittiğini, niçin geldiğini, niçin gittiğini düşünürler. Ve Allah'ın emirlerine sıkı sıkı sarılırlar ve severek bu emirleri icra ederler. Vesaklarından da Allah'tan korkarak Allah'ın celalinden kaçınırlar. Müjde olsun Allah'a mutih olanlara, Allah'a ibadet edenlere zuhada ve rubada ve aşikana müjde olsun. Vah olsun emrün kadri kıymetini bilmeyenlere. Estaizu <gülüyor> billah, Bismillah. Ya yüllezine amenü kütübe aleyküm usiyamü kema kütübe alellezine min kamdikum lealleküm tettekun eyyâme ma'dudat. Allah şimdilik sana ismini vermiş. Kendi ismini sana vermiş. Allah'ın bir ismi mümindir. Sen de müminsin. İnananlar hepsi Allah'ın ismiyle isimlenmiştir. Allah'ın bir ismi mümindir. <gülüyor> Allah'ın bir ismi mümindir. Allah sana ismini vermiş. Çünkü La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedi. Lisanen Ebu Kelimi Tayyib'e'yi ikrar etti. Kalbiyle tasdik eyledi. Bu adam Hakkır ismini ismiyle isimlenmiştir. Allah kendi ismime vermiştir. Onun Allah diyor ki şimdi kitab-ı keriminde yani Kur'an-ı aziminde yani söyleyen imam değil, müftü değil, diyardı reisi değil, heyamber değil Allah söylüyor. Allah. Ya eyyühellezine amenü kütüve aleykumus siyah. Size orucu farz ettim. Sizden evvel geçen ümmetlere farz ettiğim gibi. İslam dini beş evlerine bina kılmıştır. Günün <gülüyor> İslamı ala İslam dini meşevi'ne günah kurundu. Savu-u salat, iyi dinle. hac zekat, kerame-i şehadet. Bu dört mesleki namaz, oruç, zekat ve hac bu İslam'ın temelidir. Ve mühim rükümlerinden dört Bunun üzerine İslam kurulmuştur. İslam nedir? Allah'a teslim olmak, Allah'a sevmek, Allah'ın sevgisini aramak. Ve evvela Allah'tan kendini razı olup Allah'ın rahatsını beklemektir. Allah'tan bir kesim bir kesim olmaz. İslam bu müminler, erkekler 12 yaşında. Erkek olan müminler. Herkes erkek olmaz. Uzu vardı erkek değildir. Herkes de kadın olmaz. Kadın uzu vardı da kadın değildir. Bazıları ricandır. Hükmene. Biz şimdilik umve olarak söylüyoruz. 12 yaşındaki olan çocuklarımız, 12 yaşına olan çocuklarımızdan itibaren bu yaşa vasıl olanlar, oruç bunlara ve namaz olur. Hiçbir özrü yoktur. Yalnız Allah'a Subhanahu ve Teala Hazretleri kereminden ve lütfünden bize hasta olduğumuz vakitte, seferde bulunduğumuz vakitte orucumuzun yemesine müsaade etmiştir. Ayet-i Kerime'den vardır. Ondan gayri benim kalbim temiz. Sen bakma ayvanın ve ağzını bağlasalar aç durur gibi söyleyenler bunlar böyle söyleyenler Allah'ın düşmanıdır ve Allah'a azımdır. Namazları varmış efendim. Kalbin temiz olsun vücudun temiz olsun filan. Bunlar her şey şeytanın verdiği delikulardır. Böyle söyleyenler, böyle inanlar. Allah'ın düşmanı ve hasmıdır. Onun için hem kalbin temiz olsun, hem vücudun temiz olsun, hem de Allah'a kul ol, bilmiş ol ki fanisin, gelir, gidicisin. Ve bu hayatın her bir nefesi sana sorulacaktır. Verilen her bir nimetten sorulduğu gibi her nefeste sorulacaktır. Allah buna kadirdir. Allah için bu kolaydır. O Allah rızası tutacağız. Bu zövke ineceğiz. Belki nefsimize bu durum ağır gelecek ama nefsine mücadele insan işidir. Nefse teslim olma, nefsin esiri olma hayvan işidir. İnsanlığı hayvanlıkta ayıran nedir? Oruç ibadetidir. Ve gizli bir ibadettir. Hatta yöntem kıyamette hak için oruçtan müminleri Cenab-ı olarak cennete alacaktır. Ve bunlara sorulduğu vakitte siz hesap gördünüz mü? Mizana vardınız mı denildiği vakitte biz Allah'a gizli ibadet yapardık, Allah bizi gizli olarak bu al diyeceklermiş. Çünkü her şeyde rüya oruçları oruçta rüya yoktur. Ve Cenab-ı Hak Hazretleri, oruç hakkında ene üzüydü, orucun mükafatı bana ettir diyor. Ne olduğunu söylemiyor. Amale salihat karşısında cennet yoktur. Cennet Allah'ın kereme üretvi ama, amale salihat cennetin derecelerine nâhi Hepsinin bir haberi ve ihbarı vardır, haberi vardır. Fakat evet, oruç hakkında kimse bir şey söyleyemez. Allah diyor gizlemiş onu. İbadet gizli olduğu için gizlemiş. Oruçturun, mükafatıdır benim indim Ben biliyorum neler ricam ediyor. Acaba nedir? Tabi Allah'a aşık olmayanlar için bu söz hiç kıymeti yok diye bir şeydir. Gelir geçer bu. Ama Allah'a aşık olanları için mühim bir sözdür Ne haber? Diyorlar ki, Allah, Allah kendi cemalünlere bakacak Bu herkes için mühim değildir. Çünkü Allah'ı bilme Allah'ı bilirim değil de bilmeyen, Allah'a tanıyorum deyip tanımayan bunun kıymetini bilmez. Hak açıklardan söylüyoruz bu sözü. İkincisi, Resul sallallahu aleyhi ve sellem, Resul-i Ekrem buyur. Estağfirullah sünnetin oruç kalkandır. Neye? Cehenneme karşı. Yine bir mümin Ramazan geliyor diye kalbinde bir neşe düşse bu bir iman alametidir. Kalbinde bir neşe var Ramazan geliyor diye hazırlık yapıyor. Hazırlığını yap. Evini, bahçeni temizlediğin gibi kalbini temizle kalbini küdürat-i dünyeviyeden yani Allah'tan gayrı olan mesleleri kalbinden çıkar, hazırlar kendilerine Ramazan'ı şu. Çok mühim. Recep ayı şehrullah'tır, o ayda ibadet edenler, Şaban ayında aşk-ı Muhammed ile o ibadet kağıtı sulayanlar, mutlaka Ramazan'da bu bu mahsulatı alacaklardır. Ve Ramazan bittiği günü, oruçtan mümin anasından doğduğu gibi, bu geçmiş günlerinden tertemiz hâle Hastalıkla seferde oruç tutmayan müminler orucu ağaç yememelidir. Orucu yemekten ağaç yemek daha büyük sustur. Bir daha söylüyorum. Bir adam oruç orucunu yese ceza ve mükafatını söyleyeceğim. Ne keseceğim? Pazar sizi tutmayacağım. Hava sıcak. Bir adam orucunu yese tutmasa yani bunu ağaç kare yerse orucu yediğinden daha büyük ağır cezaya çarpar. Yani isyanını ortaya koymuş korkmuyor Allah'tan. Yiyor bakalım ne yapacaksın bana? Bu kabilden gelir bu. Dilden söylemez ama yaptığı efal budur. Cezası nedir? Örüm anında hararet basar kendisine. Herkese, bütün müminlere. Ruh kabzulurken büyük bir hararete düşer olur bu kişinin. Oluştan müminlere sana bak. Müjdeci melekleri göndererek. İnellezine kâhliu râbdûnallâhü sünestekâmü tetenezzele aleyhimü velâ ekid elâ tehavvvelâ tehzenû ve efsirû cennet. Cennet'i tepsi eder ve cennet. Kevserinden ona ikram ederler. Uruştan müminlere ölüm anında. Uruç etmeyen kişi bütün dünyanın nehirlerini sularını onun ağzına versene taklı olsa kalmayacak. Susuz ödeyecekler. Cezası budur. Onun için efradi ailenize, hepinizi tembih ediyorum. Efradi ailenize korusunuz arkadaşları Allah'a dağın edeceksiniz. Her koyun kendi becağının hastalığı deneyeceksin. Her koyun kendi becağının hastalığı korktuğu vakitte bütün maliyi rahatsız eder o sonra. Arkadaşlarını Allah yoluna gelen, gerdiğin kişilerden arkadaşlık yapmayacaksınız. Seni küfre götüren, buhça götüren, kumara götüren, zinaya götüren, Allah'a isyana götüren arkadaşlardan konuşmayacaksın. Ta girilsin onları. Ki Allah'a yakın olasın. Seni günaha götüren kişiye yaklaşman, Allah'tan uzaklaşmandır. Onlardan uzaklaşman, Allah'a yaklaşmandır. Bak, bunları <gülüyor> gördünüz, Rebii'i. وَاَيْتُ لَهُمْ الْعَرْضُ الْبَيْتَ ve هَا وَاَحْرَجْنَا مِنْهَا هَا بَنْ فَمِنْ gördünüz. Yani ne büyük baharı yerden gelden oldu? Otlar yerden bitti, ağaçlar nevatat dünya ne oldu? Ölmüştü, ihya oldu, biretti. Yani i̇nsanlar da böyle olacaklar, kıyamet gününde yerden otarın bittiği gibi hakiki kaldıracaklar yerler, kabirdir Allah. Seni bir katere beni bir katere meni daha hak etmiştir, istediği şekle koymuştur, kabirdir tekrar kaldırmaya. Gelme gel yok. Kaldıracaksa o hak, onuştan müminlere bir münadil idare edecek. Ey sayimum. Ey oruçlanlar, Allah'ın sofrasına geliniz. O yün günde, enbiya ve enbiya ehlinden gayrı herkes çırıl, şubat, aç ve süzüldür. Uzun bir müddet, maşallah Allah duracaklardır mahzelerinde, mütevzir olarak. Allah, oruçtan müminleri kendi sofrasına, arşın tahtında, arşın gönyesinde sofra ilahe davet edecektir. İstiyor musun bu daveti? Muhakkak buraya gireceksin. Muhakkak senin başına bu iş gelecek istikvalde. Atlatma yok. Mutlaka, burası fani yiyen yemeye müsaade olur ama iş öyle değildir manada davet-i sübhane yani o gün günde davet-i sübhane icat etmişten namazını kılsın genç ihtiyar memur diye kendisine hiç teselli etmesin yani e ben memurum inşallah ben yakında tekavud olayım namaza başlayayım oruca başlayayım demesin ya tekavud olur ya olamaz görmüyor musun ağaçlardaki meyveler olmadan düşüyor yere her, her an söylüyorum size bunu Dene git sakatası orada göreceksin, yaşlı hayvanlardan zira genç hayvanların kafasını koparmışlar. Bunun manasını biliyor musun? Gençliğine güvenmeyeceksin. Yarın ne olacağım? Baştan da söyleyeyim size. Onun hemen ibadet taata. Taat, kenarını beline bağla, ibadet, tacını başına koy, aşkullah, muhabbetullah Allah'a secde et ki Allah'a yakın olasın. Allah sana yakın, sen de Allah'a yakın olasın. Sûreyi ikramın sonuna bakıver. Müminler müjdele olsun. Cennetin kapıları fethi küşad oldu. Rahmet rüzgarları üzerimize esmeye başladı. Ramazan geldi. Ramazan Allah'ın bir esmasıdır. Ve müminlere büyük bir rahmetidir. Bunu fırsatı kaçırmayın. Belki ömrümüzün son Ramazanını geçiriyoruz. Evet. Belki son bayramını. Belki Ramazan yetişemeyeceğiz. Bunda böyle birisi. Onun için daima sürette yolcu bir adamsın. Eşyanı hazırla ve hazır bekle. Hazır dur. Hazır dediler mi? Bismillah deyip kalkarsın yola. Kadı kelimesini biliyor musun? Melekül Mert gelir. bak derler bir lafa bir kere bakarsın o kadardır ne padişah olsan paşa olsa, ne olursa olsan hiç bir kıymeti kalmaz. Bir anda alırlar ruhunu. Nice pehlivanların, muhadırların sırtını yere getirmiştir Melekül Mert. Onun karşısında kimse duramaz. Nereye kasten, nereye girsen, Neler kültür diye bir ucun müşeyyere denir kallara girsen gene seni gelip bulucudur. ucunu onun için mühimi olan kişi hakkı sever Allah Allah'a seven de Allah'a hanı dedikleri tutar. Resulullah'a seven Resulullah her şeyinin ziyade sebep imanını kemale girdir ve Resulullah sünnetlerine raya eder. Ve doğru olur. Sözü doğru, özü doğru, gözü doğru. Gözünü öyle hazırlar ki Allah'ı görmek için. Kur'an'ı öyle hazırlar ki Allah'ın kelamını duymak için. Dinünü öyle hazırlar ki Allah'a şükretmek için. gönlünü öyle hazırlar ki Allah'a sevmek için. Allah'u yedi ve ihtime inşaatü ve